وما كان المؤمنون لينظروا كافة، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم, قومهم إذا رجعوا Bununla beraber müminler hep beraber cihad için seferber olacak değillerdir. Fakat onların her kabilesinden bir taifenin sefere çıkmaları, diğerlerinin dini iyice öğrenmeleri ve seferden kendilerine döndükleri zaman kavimlerini Allah'ın tehdit ettiği hususlarda azabı ile korkutmaları gerekmez miydi Umulur ki onlar da günahlardan sakınırlar wa ey iman edenler Kafirlerden öncelikle sizin yakınınızda olanlarıyla savaşın. Öyle ki sizde bir şiddet olsunlar. Ve bilin ki şüphesiz Allah takva sahipleriyle beraberdir. Ve men men Hem bir sure indirildiği zaman bunun üzerine onlardan o münafıklardan bazısı bu hanginizin imanını artırdı der. Fakat iman edenlere gelince işte her inen sure onların imanlarını artırır ve onlar bunu müjde kabul ederek sevinirler. <gülüyor> Kalplerinde bir hastalık nifak olanlara gelince artık her ayetimiz onların küfürlerine küfür kattı ve onlar kafir kimseler olarak öldüler. Doğrusu onlar her yıl bir veya iki defa çeşitli belalarla imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Yine de ne tevbe ediyorlar ve ne de kendileri ibret alıyorlar. Wa ida man zilat suratun nazar bagdun halbuki Haklarında bir sure indirildiği zaman birbirlerine göz kırparak bakıp sizi birisi görüyor mu derler. Sonra da savuşurlar. Gerçekten onlar hakkı bir türlü anlamayan bir kavim oldukları için Allah onların kalplerini küfürleri sebebiyle imandan çevirmiştir. resulun <gülüyor> Şanım hakkı için size kendinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir size düşkündür müminlere karşı çok şefkatlidir merhametlidir Ey şefkatli Resul Eğer seni dinlemeyip Senden yüz çevirirlerse Artık de ki, Allah bana kafidir Ondan başka ilah yoktur ''Ben ona tevekkül ettim ve o büyük arşın Rabbidir.''